ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet Müslümanlar Tevessül konusunda kaldık Tevessülü İşliyoruz Şirkin kısımların içerisindeyiz Toplumumuzda Rastladığımız, gördüğümüz bazı şirk amelleri Konularını işliyoruz Onların içerisinde tevessül Geçen hafta tevessülle alakalı tarifi yaptık Tevessülle alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen iki ayet işledik Şimdi tevessülün, bu hafta da tevessülün kısımlarını işleyeceğiz Tevessülün manası neydi? Yüce Allah Azze ve Celle'ye razı olacağı ameller ile yaklaşmaya çalışmak. Allah Azze ve Celle'ye razı olacağı ameller ile yaklaşmayı talep etmek, yaklaşmak manasına geliyor demiştik. Tevessürün iki kısmı var. Birisi şer'i tevessür, tabiri caizse şeriata uygun, sünnete uygun tevessür. İkincisi ise bidat olan tevessür. Yani e, sünnete uymayan, şeriata uymayan, yapılması caiz olmayan tevessül birincisi şeri tevessül, şeriata uygun olan tevessülün de kısımları var bunu üç başlık altında işleyeceğiz birinci başlığımız Yüce Allah'a onun isim ve sıfatları ile tevessül etmek Allah Azze ve Celle'ye onun isimle isim ve sıfatları ile tevessül etmek ikinci başlık Allah Azze ve Celle'ye salih ameller ile tevessül etmek Salih ameller ile. Üçüncü başlıkta yine Allah Azze ve Celle'ye salih Müslüman kimselerin duası ile salih Müslüman kimselerin Allah katında değeri olan kişilerin duası ile müminlerin, salihlerin duası ile tevessül etmek. Teker teker bunları inşallah işleyeceğiz. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye onun güzel olan isimleri ve sıfatlarıyla tevessül. Bu şu manada şöyle, yani nasıl açıklayacağız bunu? Şöyle. Mesela açtık elimizi, Ya Rabbi sen Rahmansın, Ya Rabbi sen Rahimsin, Rahim olan isminle bize merhamet eyle. Bak bu Allah Azze ve Celle'nin güzel olan Rahman ve Rahim ismiyle kendisine dua etmemiz. Ya Rabbi sen gaffarsın, gafursun, gaffar ve gafur olan isminle bize mağfiret eyle. Bak Allah Azze ve Celle'nin ismiyle Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorum. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin müminlerden istemiş olduğu bir eylemdir zaten. Allah Azze ve Celle müminlerden kendisine bu şekilde dua yapmasını, bu şekilde yaklaşmasını istiyor. Ayette diyor ki Allah Azze ve Celle وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَذُعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel olan isimler Allah'a aittir güzel olan isimler ve en güzel isimler esmalar-ı denir. En güzel isimler kime aittir? Allah'a aittir. Fe'duu <gülüyor> biha. O güzel olan isimlerle Allah'a dua edin. Yani tevessülün bu kısmı bu kısmını zaten Allahu Teala bizlerden talep etmiş. Tevessülü, duayı bu şekilde yapmamızı Allahu Teala bizlerden talep etmiş. Yüce Allah'a kendi isim ve sıfatlarıyla dua etmek, tevessül etmek. Tevessül etmek ne? Dua manasında, yaklaşmak manasında. Biz Rabbimize diyoruz ya "Ya Rabb, bir sen Merhamet edensin. Sen affedensin, affedicisin, affetmeyi seversin. Senden Rahman ve Rahim olan isminiyle, ismin gafur olan isminiyle, gaffar olan isminiyle bizleri bağışlamanın, bizlere merhamet etmeni istiyoruz diyoruz. Bu Allah Azze ve Celle'ye nedir? Bir yapılan tevessürdür. Evet. Ve e, sünnete, hadislere de baktığımız zaman önümüze çıkan tevessül ile alakalı e, şey Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları ile tevessülle alakalı hadislere baktığımızda ise en bariz örneği, en bariz misali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istihare duasında. İstihare duasında Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını kullanarak yapmış olduğu dua. Sahabe e, Cabir radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sureyi öğrettiği gibi istihara yapmayı öğretti. Bizlere nasıl ki Kur'an'dan bir sure öğrettiyse aynı şekilde bize istihara yapmayı öğretti. Bir, bizler bir işle karşılaştığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihi üzerine istihara yapardık. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tarif etti istihareyi ashabına? İstihareyi Resulullah sallallahu aleyhi ashabına şöyle diyor hadiste diyor. فَإِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ Sizlerden bir, bir kişi bir işle karşılaşırsa iki rekat namaz kılsın. iki ruku yapsın yani iki rekat namaz kılsın. Fümme yekul Allahumma sonra diyor şu duayı söylesin. Şöyle desin Rabb'ine. Ya Rabbi Senin o ezeli olan ilminle istihare yapıyorum. Senden istiyorum. وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِيكَ لَعَظ۪يمُ Senin o azim olan, büyük olan fazlından istiyorum. Bak hep Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları söyleniyor. Dikkat edin. فَاِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَاَقْدِيرُ Ya Rabbi sen güç getirensin, ben ise güç getiremem. Allah Azze kadir olan ismini söylüyor. وَتَعْلَمُ alem Sen bilirsin ya Rabbi ben ise bilemem. Allah Azze ve Celle'nin bilme sıfatını öne sürüyor. وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُ Gaybı bilensin, gayıplara e, kadir olansın, beltiri bilensin. Allahumma inkum ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li dini ve maashi ve akibeti amri. Ya Rabbi, senin ilminde bu yapacağım iş benim için dinim için, dünyam için, yaşamım için ve akibetim için, sonum için hayırlıysa sen bu işi bana kolaylaştır ve nasip et. Sen bu işi bana kolaylaştır ve nasip et. Şayet bu iş benim için şerliyse, senin Ezeli ilminde bu iş bana şerliyse, sen onu bana e, zorlaştır, kalbime o konuyla alakalı darlık at ki, hani o işe girmeyeyim diye, hadis de bu ibare geçiyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kullanarak bizler istihare yapıyoruz. En büyük örneği bu, bak bu istiharede ne var? Dua var. İstihare uykuya yatıp işte, e, renkli görürsen hayırlı, renksiz görürsen hayırsız, işte... Yeşil, mavi, kırmızı görürsen hayırlı, siyah, beyaz görürsen ne bileyim hayırsız. Şu renkler hayıra delalet, bu renkler şerre delalet, böyle şey yok yani. İstihare, iki rekat namaz kılacağım, atacaksın ellerini Rabbine dua edeceksin. Bu hususta Allah Azze ve Celle senin kalbine ee, oh, onunla alakalı bir ferahlık atarsa bismillah, tevekkal cealallah deyip gireceksin işe. Yoksa istihare öyle falanca efendinin, felanca efendinin yatmasıyla, işte uykusunda şunları, bunları gördü, şu hayırlı, şu hayırlı öyle bir şey yok yani. Burada istiharada çok bariz bir şekilde Allah, Peygamber Aleyhisselam Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla duayı sahabesine öğretmiş. Bunlarla Rabbinize dua edin demiş. O da buradan da anlaşılıyor ki böyle bir dua yapmak da bizim için talep edilen bir şey. Yani biz de dua yapacaksa Allah Azze ve isim ve sıfatlarıyla yapacağız. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın dualarına baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam Rabbine yalvarırken diyor ki Ya hayyu ya kayyuh Dua en baris duvar. Resulullah sallalliselti hans terk etmetsu Ya hayu ya kayyum. Ne demek? Ey hay olan, diri olan, ey kayyum olan Rabbim. Ya hayu ya kayyum. Ya bedi' al vel ard. Ey yeryüzü ve gökleri yaratan Rabbim. Bak bunlar hep Allah'ın isim ve sıfatları. Yaratma sıfatını söylüyor. Ya vel celali vel ikram. Ey celil olan, ikram sahibi olan Rabbim. O zaman Allah'ın isim ve sıfatları tevessürü neymiş? Şeriat'a uygun ve zaten bizlerden talep edilen tevessürü. 1. kısmı anladık. Allah'a isim ve sıfatlarıyla dua etmek, isim ve sıfatlarıyla tevessül yapmak, yaklaşmak. İkincisi ise Allah azze ve celle'ye imanımız ve imanımızdan ötürü ortaya koymuş olduğumuz salih amellerle tevessül etmek. İmanımız ve imanımızla birlikte ortaya koymuş olduğumuz salih olan amellerle tevessül etmek. Ya Allah rızası için İhlaslı bir şekilde yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını gözeterek yapmış olduğumuz amelleri ön planda tutarak Allah Azze ve Celle'den istemek. Bu da salih amelle Allah Azze ve Celle tevessül yapmak manasına geliyor. Buradaki şart ne? İbadetin kesinlikle ve kesinlikle Allah için yapılması başkalar için değil. Riya kibir olmadan yalnız ve yalnız Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış bir ibadet olması Ve yapılan ibadetin de sünnete uygun bir ibadet olması ki bu da zaten birinci şartı içeren bir ibadet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı amellerden bir amel, şeriata aykırı bir amel değil. Öyle bir ibadet yaptın ve bu ibadeti yaparken de Allah azze ve celle'nin rızasının dışında hiçbir rıza gözetmedin. Yalnız onun rızası için yaptın, iflaslı bir şekilde yaptın. Ha, bu amelinle, işte, bu ibadetinle, bu salih amelinle Allah azze ve celle'ye tevessül yapabilirsin. Bunun en bariz örneği neydi hadiste? çok meşhur bir hadiste geçiyor. Üç mağara hadisi değil mi? Mağara hadisi. Mağaradaki üç kişinin Allah Azze ve Celle'ye yapmış oldukları ameli öne sürerek bulunmuş oldukları durumdan Allah, Allah Azze ve Celle'nin kendilerini kurtarması için tevessül yapmaları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis sayı olan bir hadistir. Diyor ki sizden önce e, ki ümmetlerde yaşamış üç kişinin misalini bilir misiniz deyip o bu hadiseyi anlatıyor. Kısaca anlatayım, uzun bir hadis. Onlar diyor ki evlerine dönmekte geciktiler ve işte gecelemek için bir mağaraya girdiler. Evlerine dönemediler. İş onlara alıkoydu. Gecelemek için bir mağaraya girdiler ve girdikleri mağarada yukarıdan bir taş e, kaya yuvarlanarak mağaranın kapısını kapattı. Mağaradan çıkamayacak durumdaydılar. Ondan sonra aralarından konuşurken dediler ki bizi ancak buradan kurtaracak olan yapmış olduğumuz salih ameller. Salih amellerimizle Rabbimize dua edelim diye öyle bir karar çıkarttılar aralarında Ondan sonra her biri kendi yapmış olduğu ameli Allah Azze ve Celle'ye anlatarak dua etti. Birincisi, ya Rabbi benim yaşlı anne ve babam var. Ben onlara her gün kendi çocuklarımı, ailemi, hayvanlarımı rızklarını vermeden, onları yedirip içirmeden... İlk önce onların karnını doyurup ondan sonra kendi aileme geçerim. Bir gün yine e, işte davarlarımla odun toplamakla meşgul olur, meşgul olurken eve geç kaldım. vardık Vardığımda hissediyor annem ve babam uyumuştu. Ve onlar için ben süt getirmiştim. Süt salmıştım. Annem ve babamdan önce kendi ailemi ehlimi çocuklarımı işte doyurmak dolayı e, hani kalbime bir kerihlik, kerahat düştü. Ve Chaqi diyor, onlar uyanıncaya kadar bekledik O esnada diyor çocukların açlıktan ayaklarımı tırmalıyordu. Yani e, o çocuklarda o derece acıkmış. Ve diyor ki ta ki sabah vakti girdi güneş doğdu, onlar uyandı. Ben onlara sütünü içirdim. Ondan sonra aileme sütlerini verdim. Şayet bu ameli senin rızan için yapmışsam, bulmuş olduğumuz durumdan bizi kurtar diyor. Dua ediyor Allahu Teala'nın kayı birazcık aralıyor. Biraz aralıyor. Tam değil. İkinci şahıs ortaya çıkıyor. O diyor ki ya Rabbi benim bir amcamın kızı vardı. Ben onu çok seviyordum. Çok seviyordum. Ve durumum da iyiydi. Oysa diyor o dönemde bir kıtla bir sıkıntıya e, sıkıntıyla karşılaşmıştı ve bana geldi benden para istedi ben ona işte e, onunla beraber olmak teklifini sunarak O borç parayı verdim ihtiyacını görmek için. Yani benimle beraber olursan bu parayı sana veririm dedim. Ve diyor o bunu mecbur kabul etmek zorundaydı. Kabul etti. Ta ki diyorum ben tam istediğimi almak üzereyken tam istediğimi almak üzereyken o bana Allah'tan kork. E, mührü Allah'ın hakkı olmadan açma dedi. Ben de bu konuda yani bu sözden sonra yalnız yani senin korkun düşünerek bulunmuş olduğum halden kalktın ve kesinlikle böyle bir şey yapmadım Bunu diyor senin rızansın yapmışsam bu ameli senin, senin için terk etmişsem ya Rabbi bulunmuş olduğumuz durumdan bizi kurtar. Allah azze ve Celle, mağara, şey o taşı biraz daha aralıyor. Ondan sonra üçüncü şahıs o da diyor ki ya Rabbi ben işçiler çalıştırıyordum. Benim bir takım işçilerim vardı. İşçilerinden birisi kendi ücretini, maaşını, hakkını almadan gitti ve seneler sonra geldi hakkını istedi. Ben de diyor o hakkını onun hakkını aldım ve çalıştırdım. Hakkını edelim, bir aylık maaşını aldım ve çalıştırdım. Ticarete soktum. O diyor birken iki oldu, iken on oldu, onken 20 oldu, yüz oldu derken davarları, koyunları, keçileri, arazileri işte e, mahsulatı oldu. Bunların hepsini diyor ben biriktirdim o kişi için ve bir gün çıktı geldi dedi ki bana hakkımı ver. Ben de dedim ki işte şu görmüş olduğum davarlar, şu dağlar, bayırlar, işte arsalar Bütün hepsi senindir. O da dedi ki diyor, "Benle dalga geçme." O da işte dalga geçmediğini, bu bu malın gerçekten senin olduğunu, ben bu malı çalıştırdım söyledim. Bunu yalnız ve yalnız ben senin için, senin rızan için yaptım. Ya Rabbi, şayet bunu senin rızan için yapmışsam, durum, bulunmuş olduğumuz durumdan bizi kurtardın. O da bu arada ondan diyor, kaya tam, tam şekilde açıldı, onlar da çıktılar, yürüyüp gittiler. Burada 3 3 kişi de Yapmış olduğu ameli Allah Azze ve Celle yapmış oldukları salih ameli ama. Ve yüzleştikleri kişi başka değil yani ben sana anlatmıyorum. işte bu ameli Allah için yapmışsam sen bilemezsin. Onlar direkt Rableriyle yüzleşiyorlar. diyor ki ya Rabbi bu ameli senin rızan için senin rızan için yapmışsam bizi bulunmuş olduğumuz durumdan kurtar. Ne yapıyorlar? Kendi yapmış oldukları amel ile tevessül ediyor Allah Azze ve Celle. Yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu sayı bir hadistir. Şeriat'a uygun tevessülün Ee, ikincisi e, önemli bir şart gerçekten. Yani bize burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevessül yapmayı, dua etmeyi, Rabbimize yaklaşmayı öğretiyor. <gülüyor> Bu bir terbiye metodudur. Bizler dualarımızda salih amellerimizi ortaya koyabiliriz. Bizler dualarımızda yapmış olduğumuz salih amelleri ortaya koyabiliriz. Herkesin kendinin bildiği, kimsenin bilmediği ve yalnız yalnız Allah'ın rızası için yaptığı, yapıldığı, ameller vardı O amellerle kişi Rabbine dua edebilir. Mesela bir sıkıntısı vardır. O sıkıntısını bu yapmış olduğu salih amellerle Allah Azze ve sunabilir. Kimsenin bilmediği yalnız kişiyle Rabbinin arasında olan ameller vardır. Ne yapabilir? Allah Azze ve sunar. Ya Rabbi bulunmuş olduğum sıkıntıdan beni kurtar, kalbimi ferahlat, dünyada ve ahirette bizlere kötülük isabet ettirme gibi Allah'tan istediği duaları ne yapabilir? Yapabilir bu salih amelilerde bir ekşin olur mu? Iı, tevessül yaptığı için mi? Yani karşılığını ah. yani e, bununla alakalı tam net Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis varit olmamış. Hani bazı amellerle alakalı var. İşte cihad ettin, cihatta e, ganimet alırsan, diyor ki işte e, yapmış olduğu amelinin üçte ikisini almıştır kişi. Burada elime yani e, maddi bir eee karşılık o anda o esnada geçiyor. Ama salih amellerin eee bu şekilde yapılan salih amellerin maksadı zaten dua ki Allah Allahu Teala bizden bunu talep ediyor. Allahu alem. Yani e, cihat meselesindeki ganimet meselesininle alakalı nas var. şeyin sevabının eksildiğine dair. Bunlarla da herhangi bir nas yok ama Allah Allahu alem. Marada ki insanlar da kurtulmak için dua ediyor. O ecr, ziyan oluyor mu yani? O yok kurtulmak için ama bu zaten kendilerinden talep edilen bir şey. Allah Azze ve Celle insanı fıtrat olarak sıkıntı ve darlık esnasında kendisine yönelmesi için o halde yaratmış. Fıtrat olarak bu şekilde Allah Azze ve Celle yaratmış. Yani sizlerin başına bir sıkıntı ve darlık geldiği zaman Rabbinize dua edin yolunu Allah Azze ve Celle kuluna öğretmiş. Yoksa başınıza bir sıkıntı geldi yani ecrimiz azalmasın oturup sabredelim e bu sünnette yok yani. Şimdi sen dedin ya E, ganimet alıyor diye... Ha, orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi, aleyhi. sahabeyi e, hani, muhayyer bırakmış. Aynen. Orada muhayyer bırakmış ama orada bildirmiş, müjdeliyor orada. <gülüyor> Diyor ki ganimet alırsanız ecrinizin üçte ikisi gider. Ganimet almazsanız ecrinizin hepsi ahirete kalır. Durumu orada e, kısıtlı olan, çok ihtiyacı olan alabilir. Velev ki üçte ikisi gitmiş olsun. Yani o oradaki o gazvedeki, o savaştaki faziletinin mükafat üçte ikisi gitmiş bile olsa Allah Azze ve Celle katına yine üçte birlik ve bilinmeyen bir şey devam ediyor. Ama durum vardır. İnsanın zaten ganimete ihtiyacı yoktur. O zaman da almaz. Ama yani diğer bu diğer meselelerle alakalı dua gibi tevessülüyle alakalı şeylerde böyle bir şey Allahu u Alem hani olmadığını biliyorum. Olmadım. Yani bir şey eksilmeyeceğini biliyorum. sahabelerden alıp tekrar geri verenler olmuş. Ganimetten alıp tekrar geri verenler olmuş. Yani e, Aleyhisselatü Vesselam pay yaparken alıp tekrar Beytulmal'a infak edenler veya başka bir ihtiyaçlı birisine infak edenler olmuş. E, günümüzde de öyle duyuluyor o şeyler. Yani e, Müslümanlara, mücahitlere bu tip ganimet olan şeyler pay edilirken kabul etmeyen, yani kendisinin ihtiyacı olduğu halde kabul etmeyen e, Müminler, mücahitler var. Allah Azze ve Celle onların sayılarını artırsın. Amin. Evet Müslümanlar Yüce Allah'a salih ameller ile tevessülü okuduk. Bir ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rabbena amennâ bimâ enzelte vetteba'nâ rasûle fektubnâ mahşâhîle Rabbena ey Rabbimiz amennâ bimâ enzelte Ya Rabbi indirdiğin kitabına iman ettik. Bu bir amel. Biz Allah azze ve celle'nin indirdiği kitaba iman ediyoruz. Bu kitaba iman etmek bir amel. Bu kitaba iman etmek bir amel. Daha ve taba'nar rasula ve göndermiş olduğun resule tabi olduk. İndirdiği kitaba iman ettik ve gönderdiğin resule tabi olduk. Fe tubu nam'a şahidim. tane salih amel sundum Rabbime. 2 tane salih salih amel sundum. Birisi. Gönderdiği kitaba iman etmek, o kitabı kabul etmek. İkincisi göndermiş olduğu Resul'e tabi olmak ve ondan sonra dua ediyorum. Fek tübne Ya Rabbi beni şahitlerden kıl veya beni şahitlerle beraber yaz. Bak burada ne var? Salih amelle tevessül var. Bakara suresi şey Al-İmran suresi 53. ayet. Ne yapıyoruz? Amel salih amelimizi ön planda tutarak Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz. Bu hem sünnette bu hem de Allah Azze ve Celle'nin kitabında delili olan bir mesele. Tevessül meselesi önemli bir mesele. Neden dolayı önemli bir mesele? Şimdi biraz sonra gelecek. Yani şer'i olmayan, bidat olan tevessül şekilleriyle birçok, binlerce milyonlarca insan Allah Azze ve Celle'ye yaklaştığını zannediyorlar. Ama bidat olan şeyle Allah'a yaklaşılmaz. Onun için biz sahih olan şekilleri bilelim, bidattan uzaklaşalım. Birincisi Allah'a isim ve sıfatlarla tevessül etmek. İkincisi, yapmış olduğumuz salih amellerle Allah'a dua etmek, Allah'a yaklaşmaya çalışmak, tevessül etmek. Üçüncüsü ise üçüncüsü ise Allah Azze ve Celle'nin katında değeri olan ki bunu nasıl anlıyoruz? Bunu anlaman yani böyle e, sırrı olan, gizliliği olan bir şey değil. Allah Azze ve Celle katında değeri olan salih insanlardan insanlarla tevessül etmek. Nasıl? Allah Azze ve Celle salih olan insanın kendi katına değeri olan insanın sıfatlarını ayette, kitabında bize bildirmiş. Kitabında bize bildirmiş. Yani sakalı uzun olan, paçası kısa olan, üzerinde cübbesi şalları olan diye sıfatlar veya tarifler yok. Ama onun bunları da kapsayan, bunlarda kapsayan hem ayetlerde hem hadislerde gelen sıfatlar var ki bunlara bizler bunları yakalarsa o insanlardan dua istemez ve o insanlarla tevessül etmemiz gerekir. Şimdi misallerini vereceğim. İnsanın dünyada gerçekten başına hani, e, ansızın gelen sıkıntıları, dertleri olabilir. Ve insan da demin söylediğimiz gibi fıtratı icabı bu sıkıntıların, bu zorlukların e, altından kalkabilmek için bunları işte... E, Ferah bir hayata çevirebilmek için gerçekten duaya ihtiyacı var. Bazen böyle bir boşluk hissediyor ve bu boşluğu da bu boşluğu da Allah'a kulluk yapan, Allah'a ibadet eden insanlardan dua istemekle çözebilir. Allah'a kulluk yapan, Allah'a ibadet eden insanlara gidip onlardan dua istemekte ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun birinci risaledir. Sahabe radiyallahu anhum kendileri bir sıkıntıya düştükleri Allahu Teala sallallahu aleyhi e gelip ondan dua isterlermiş. Dua istenilen zatın kesinlikle ve kesinlikle yaşıyor olması gerekir. Peygamber değil, veli değil, kim olursa olsun. Kesinlikle yaşıyor olması gerekir. Ölmüşse o kişiden dua istenilmez. Nasıl isteneceksin ki? Yani kabrine gidip dua et desem zaten bu şirk olan bir ameldir. Onun için birinci şartımız değil bu hususta. Dua edecek olan yani duasına başvurulacak, duası talep edilecek, duası ile yapılacak olan kişinin kesinlikle yaşıyor olması gerekir. İkincisi Allah'a ve Resulüne iman etmiş ve bu doğrultuda hayat süren, kitap ve sünnete göre hayatını süren kişi olması gerekir. Ve insanlar arasında da insanlar arasında da kitap ve sünnet ışığında gerçekten salih bir zat olarak bilinmesi gerekir. Bu kişiden yani tabiri caizse bizim bildiğimiz tam bir mümini tarif ediyor. Yoksa felanca şeyhi, filanca efendiyi tarif etmiyor bu tarif eden. Yani. Bizim Ee, anladığı bu şekilde ayetlerden tam bir mümini tarif ediyor. O zaman bir mümin diğer mümin kardeşinden dua isteyebilir. Duasıyla ne yapabilir? Tevessül yapabilir. Mesela hocam ölen şahıs mısır, yani, ölenir, adik bir insan zannediyor mesela. Yani öyle anlaşılmaz öyle yaşamış. Onun karnet mevzi başlayabilir miyim? Şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim şimdi. Duasıyla tevessül edilen Müslüman salih. Sağ ve dua edebilecek güçlü olması gerekir. Dua edebilecek güçlü olması gerekir. Tamam doğru sağ salih birisi ama adam bitmiş yani. Daha dudaklarını kıpırdatamıyor. Seni tanımıyor yani. Adam yanına geliyorsun seni tanımıyor. Yani dünyası değişmiş adamın. Bitkisel hayata girmiş. Artık hani yaşlıktan dolayı Çocuk misalis hiçbir şey anlamayacak Dereceye gelmiş ama doğru da öncesinden Salih birisi olabilir Yaşından dolayı kendini Kaybetmiş ya bu kişiden de dua istenilmez Çünkü yani o, o dua etmeye muktedir Birisi de seni tanımıyor ki Yani artık e, tamamen ondan kalem Kalkmış yaşlığından dolayı Veya veya Delirmiş e, Yani 30 senelik hayatında salih birisiydi Ama sonra e, takdiri icabı e, Aklını yitirdi Ondan da dua tevessül yapılmaz yani. Dua istenilmez. Bu olaya baktığımız zaman bir kere birinci delili sahabe-i kiram aralarında bu şekilde dualaşırlarmış. Birbirlerinden dua isterlermiş. Kendi aralarında kendilerine göre faziletli gördükleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arkadaşlık yapmış, Resulullah sohbetinde bulunmuş, cihadıyla, davetiyle ön planda olan sahabeleri üstün tutarlar, birbirlerinden dua isterlermiş. Sahabe radıyallahu anh'un bu şekilde amel işlemiş, Yine bir e, hadiste Enes bin Marik radiyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir bedeli Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken içeri girdi ve e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dua etmesi istedik. Geçenlerde geçen derslerde işte o hadis. Yani kıtlık vuruyor. E, aylardan beri yağmur yağmıyor. İşte mahsuller e, telef oldu. Hayvanlar e, yiyeceksiz kaldı filan gibi bah bahanelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua etmesini istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nikah duru duadı. Akabinde yağmur yağıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta ölmemiş, yaşıyor. Ee, ki peygamber, Allah katında bir değeri var. O zaten bilmiyor. Hani salih insanlar oluyor ki peygamber ondan daha evladır. Ve kişi de geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden apaçık bir şekilde ne yapıyor? Dua etmesini istiyor. Burada kesinlikle sıkıntı yoktur. Kişi gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmesini istiyor. Bu e, en bariz örneği. Diğer örnekse, diğer örnekse Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra kendisinin halifeliği döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas bin Abdül Muttalib bir alarak onunla teveccüle teveccül yapıyorlar yağmur duasına çıkıyorlar. Ve şöyle hadis şöyle geçiyor. Ya Rabbi bizler bundan önce senin Rasulün olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana teveccül yapardık. Şimdi ise aramızda kendisi olmadığı için onun amcası ile sana teveccül yapıyoruz." diyor. Hadiste bu şekilde. Şimdi eee burada hadisin öncesi ve sonrası çok önemli. Yani bu şekilde hadisi bu şekilde bırakırsak belki yanlış anlaşılmalara sebep verebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tevessül yapıyorduk. Burada şerh edilmesi gereken bazı işlemler var. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tevessül yapıyorduk ne demek? Yani Resulullah hayattaydı, bir, bir şey olduğu zaman biz Resulullah'ın yanına giderdik. Derdik ki ya Resulullah Allah'a dua et, o da dua ederdi. Buradaki tevessülü ne? Resulullah'ın Allah'a dua etmesi. Bunu bu şekilde biliyoruz. Ya Rabbi şu an aramızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Amcası mevcut aramızda. Bizler şu an onunla sana tevessül ediyoruz. Bu ne demek? Yani Abbas radiyallahu anh aldık radiyallahu Çıktık mı geçiyor? Abbas radıyallahu anh Yani tabiri caizse Ömer radıyallahu anh halife Dua şeklinde bir mukaddime konuşması yapıyor ashaba Ve Abbas radıyallahu anh ellerini açıyor diyor ki Ya Rabbi bunlar Sahabeleri kastederek Benim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan yakınlığımla Beni sana aracı kıldılar Yani benim dua etmemi istediler Bu işte mustazaf olan insanlar ellerini sana açmış ihtiyaçları var. Böyle buna benzer kelimelerle Abbas radıyallahu an orada Rabbine dua ediyor, ve akabinde diyor yağmur yağdı. Enes radıyallahu anh diyor ki bizler de birkaç defa Abbas radıyallahu anhi ile Rabbimize temessül ettik. Ya yani ne demek? Ya bunu yanlış anlamaması anlaması lazım insanların. Bizler Abbas radıyallahu anı aldık. O Rabbimize Rabbimize dua etti ve akabinde yağmur yağdı. Yoksa onun yanımızda böyle böyle bir eşkal gibi, şekil gibi ne bileyim Allah muhafaza bir kut gibi yanımıza taşıdık onun yanımızda olması bize işte bereket veriyordu. Onun yüzü sürmetini Rabbimizle istedik öyle değil. Abbas radiyallahu anh ellerini kendi saçıyor. Rabbi Allah azze ve celle'ye dua ediyor. Ondan sonra yağmur yağıyor. Yani bu olabilir. 50 kişilik bir e, cemaatizdir. 50 kişilik bir cemaatimizdir. Aramızda bir kişi, iki kişi, üç kişi gerçekten e, diğerlerine nazaranla Allah azze ve celle daha yakındır. Ki Allah azze ve celle takvayı arttıracak amelleri bildirmiş. Herkesin ameli farklıdır. Aramızda yani bizden daha üstün olan ameliyle, ameliyle zenginliğiyle veya işte insanların diliyle ameliyle bizden daha üstün olan adamı ki, ya biz bu usta seni daha iyi görüyoruz, dua et. Bunda bir sakınca yok, bunda bir sıkıntı yok. Dua edebilirsin. Felence dersin ki ya, hocam dua eder misin? Biz seni bu konuda daha ehil kabul ediyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Niye? O, karşı, o şahıs senin karşında ve sen onun Allah katındaki derecesinin daha üstün olduğunu düşünüyorsun ki bunu Allah bilir. O, o seçiminde de bir hata yok çünkü senin yanında yani o şahıs. O ticre ellerini kaldırıp Allah'a dua ediyor. E bu zaten maktup olman bir şeydir yani. Resulullah s.a.v. ashabeler kendi aralarında öyle şeyler yapmışlar. kim Bidar olan tevessüle gelelim ki bu konuyla alakası var. Üç kısmını şu an biz saydık. Üç kısmı saydık. Bidat olan tevessül ise bidat olan tevessül ise bu üç kısmın dışında olan tevessüldür. 3 kısmın dışında. Yani Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla dua etmek yok. Allah Azze ve bidat olan tevessülü söylüyorum. Böyle bir şey yapmayanlara söylüyorum. Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarını yapmadılar. İşte salih bir şey salih amelleriyle de yapmadılar. Salih bir insan yaşayan insanla da yapmadılar. Bunun için dışını bıraktılar gittiler felancanın kabriyle, felancanın makamıyla, felancanın işte sakalının tüyüyle, ayakkabısıyla, asasıyla, bilmem ne efendiyle, felanca işte hazretleriyle yaptılarsa o zaman bu bir det olan tevessül. Yani Allah Azze bizden talep etmiş olduğu tevessül şekilleri varken, dua etme şekilleri varken, neden hiç bir şekilde delili olmayan, delili olmayan Ne hadis ne ayet hakkında valit olan bir tevessül şekiliyle tevessül edelim. ya Resulullah s.a.v. şu an hayatta değil, içimizde değil. Bizler de Resulullah s.a.v. ne kabiriyle, ne makamıyla, ne elbisesiyle, ne sakalıyla hiçbir şekilde tevessül yapamayız. Çünkü Allah azze ve celle kendisinin isim ve sıfatlarıyla bizden tevessül yapmamızı istemiş. Dua etmenizi istemiş. Bu, bu yani faziletli olanı terk edip, Fazlatılığını terk edip çok düşük olanı almaktır. Mantık olarak. Mantık olarak böyledir Ama şer'an ise böyle bir tevessül caiz değildir. Sahabenin tavırı ve uygulaması zaten buna az önce söyleyden arası. Aynen yani e, burada bir beş altı e, şartlık mesele var. Onları ben kısa bir şekilde açıklamak istiyorum. Şimdi ilk önce şunu bileceğiz. Abbas radıyallahu anh'ı buraya getirip Abbas radıyallahu anh'ın kendi diliyle dua ettirmeleri bize şunları açık bir şekilde vurgulamış oluyor. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamıyla tevessül caiz olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabliyle tevessül caiz olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya girde bıraktığı o eserleriyle tevessül caiz olsaydı tevessül caiz olsaydı Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisi varken Abbas radıyallahu anh'ı çağırmaz direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı yüzü hürmetine, sakalı ile, ne bileyim kabri ile, mihrabı ile tevessül ederlerdi. Böyle bir şey caiz olmadığından dolayı Abbas radıyallahu anh'ı götürdüler. Burayı anladınız mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı tevessül caiz olsaydı Abbas radıyallahu anh'a ihtiyaç duymazlardı. Derlerdi ki ya Rabbi biz sana senin nebinin peygamberinin makamıyla ile ile tevessül ediyoruz şurada yatan işte şahsın yüzü suyuhumetine, onun şanı için sana dua ediyoruz derlerdi. Abbas radıyallahu anh'ı götürmezlerdi. Ve bunu birkaç sefer tekrar etmeleri de, Abbas radıyallahu anh'ı birkaç sefer götürmeleri de anlaşılıyor ki buradan kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi olsa ne onun şanıyla ne yüzü suyuhumetine, ne makamıyla ne de kendi eserleriyle, elbisesiyle, sakalıyla, asasıyla, na'liyle hiçbir şekilde tevessül etmek caiz olmuş olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu caiz değilse salih olan insanları kesinlikle konuşmaya zaten gerek yok. Ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için caiz değil diyorsak falan cezat var işte o insanlar çok çok salih birisi ölmüş. Ha, onunla da caiz değil. İstediği kadar salih olursa olsun. Nasıl? Vallahi böyle bir şey ne hadislerde de ayette geçmemiş. Kur'an hakkı için diye bir şey bir dua şekli yok. Yani bizler bu dini Allah azze ve celle'nin bize bildirdiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize aktardığı şekilde yaşamak istiyorsak eğer niçin yani zorlayıp delillerin üzerine aşalım ki kendimizi ya Allah azze ve celle bize yapacağımız şekli, şekli ve en kabul olan en güzel şeklini bildirmiş o ne Allah'ın isimleri hatta dua etmek yani biz niçin daha fazla zorlayalım daha bunun ötesine gitmeye çalışalım bu nedir sınır açmaktır bu hakkı açmaktır aşırılık da bir şirktir ha aşırılığın da şirk olduğu yerler vardır dini sınırlarını aşmak, aşırıya gitmek, ifrat ve tefrite kaçmak yerine göre şirk olur. Allah muhafaza. Buyur ağabey. Evet. Doğru. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer anh, kendisi için dua etmesini istiyorum Yani bir peygamber dahi, bir peygamber dahi sahabesinden ümmetinden birisinden dua istiyor. Tevessül yapmasını istiyor. Diyor ki e, hacca giderken Ömer radıyallahu anh yapmak istiyor. Hacca giderken diyor ki duala bana da yer ayır ey Ömer. Bana da dua et. Aynen bu da evet. şimdi Şimdi e, muhaliflerin yani bidat olan tevessül şekilleriyle tevessül yapanların iki tane delili var. İki tane delili var. bir Bidat olan tevessül şekilleri ne? Felancanın yüzüsü hürmetine, felancanın makamı için, felancanın hakkı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki değeri gibi sözlerle e, tevessül isteyen, aracı kılmak isteyenlerin iki tane delili var. Birincisi Abbas radiyallahu anh'ın hadisi. Onlar bu hadisi delil getiriyorlar. Ama sattırarak farklı farklı e, işte e, tevhillerle, farklı farklı tevhillerle, Ikincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ee, Ömer bin Huneif miydi? Neydi sahabenin adet? Bakalım. Evet, Osman bin Huneif. Osman bin Huneif radiyallahu anh. Geliyor kör bir sahabe. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana dua eder misin? İşte gözlerim görsün Allah Azze ve Celle bana şifa versin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dilersen istersen sabret. Bu daha hayırlı senin için. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü dua etmeni istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de orada ona e, hem kendisi hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile dua etmesini istiyor. Orada kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona e, birkaç kelime söylüyor. Hadisin ben size metmini okuyayım. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Allah'a bana afiyet vermesi için dua et ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dilersen senin için dua ederim, dilersen sabredersin, bu da senin için daha hayırlı olur dedi. Sahabe benim için dua et deyince Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona güzel bir şekilde abdest almasını ve iki rekat namaz kıldıktan sonra şu duayı yapmasını emir buyurdu. Şu dua yapmasını söyledi. Allah'ım ben senden diliyorum. Ve rahmet peygamberi senin peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Rahmet peygamberi olan, senin resulün olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Yani ne demek ben Resulullah sallamın yanına geldim. Bu hususta dua istedim. O da bana bunu söylememi söyledi. Yani Resulullah sallam emri doğrultusunda söylenmiş söyledi. Evet. Ey Muhammed ben seni ile bu ihtiyacım için Rabbime yöneldim. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi Ey Allah'ın Resulü ben senin ile yani senin söylemiş olduğun şekilde bu ihtiyacım için Rabbime yöneldim. Çünkü sen bana Rabbime dedim ben de Rabbime yöneldim. Benim hacetimi gör. Allah Azze ve Allah'ın Muhammed'i hakkında şefaatçi kıl. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada yanında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Aleyhisselatü vesselamın öğrettiği şekilde o kelimelerle dua ediyor. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhisselam'ın bu husustaki beni irşadını isabetli kıl Ya Rabbi. E, onu bana şefaatçi kıl. Ve beni onun için şef, e, şefaatçi kıl. Hakkımda şefaatçi kıl. Ve beni de onun için şefaatçi kıl. Yani e, benim, de duamı, benim de duamı onun bana öğrettiği şekilde kabul et. Öğrettiği e, biçimde kabule şekline e, böyle bir dua ediyor. Bu hadisi, bu iki hadisi, bu iki hadisi delil olarak sunuyorlar. Yani başkasıyla tevessül caizdir. Bunun ölü veya diri olmasına hiçbir şekil şey fark etmez. Sadece kendileriledin, onların makamlarıyla da, onların eserleriyle de işte onların yüzü suyu hürmetine de tevessül yapılır diye bu iki e, hadisten delil getiriyorlar. Ama bunlara yani e, Cevaplar güzel şekilde verilmiş. Birinci hadisteki en aklımızda kalması gereken cevap onlar hadisin diğer kısmını okumamışlar. Veya hadisin diğer kısmını görmezlikten geliyorlar. Sadece şey Abbas radiyallahu anh'ı yanlarına getirip bırakmamışlar. Abbas radiyallahu anh orada dua etmiş. Burayı kaçırıyorlar. Abbas radiyallahu anh orada dua ediyor. Tevessül bu zaten dua etmesi. Hani Abbas radiyallahu anh'ı yanlarında sadece getirmiş olsalar... Dua etmez Abbas radıyallahu anh. Sadece öyle gösteriş için gelse, sadece hani insanlar görsün diye getirmiş olsalar, farklı ama Abbas radıyallahu anh orada ellerini açıp dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi bunlar peygambere yakınlığından dolayı beni sana aracı kılıyorlar. Yani beni getirmişler, benim dua etmemi istiyorlar. Sen dualarımıza icabet etmiştir. Abbas radıyallahu anh dua ediyor. İnşallah bunları, yani bu işte 5-6 tane onların yapmış olduğu tehlillere reddiyeler var. Onları başka bir derste inşallah işlemeye çalışacağız. Evet. Diğer bir mesele de insanların hani genelde saptırdığı veya yanlış olarak algıladığı velilik ve evliyalık meselesi. Yani kim velidir? Kime veli dememiz lazım? Kim evliyadır? Her kafasına göre insanların veli olarak isimlendirdiği insanlar veli midir, evliya mıdır? Bu evliyanın Allah azze ve celle kitabında bir tarifi vardır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde tarifi vardır bu konular. Birincisi veli kelimesi sevmek ve yardımcı olmak manasına geliyor. Sevmek ve yardımcı olmak. Veya başka manada koruyup kollamak manasına geliyor. Sevmek, yardımcı olmak, koruyup kollamak manası. Allah azze ve celle diyor ki «Ve la testevil hasenatu ve les seyye» «Iyilikle, kötulük müsabi değildir» «Itfaa billetiyye ahsen» «Sen kötülüğü veya düşmanlarını en güzel şekilde defet» «Feydellezî beyneke ve beynehu adabetun» «Seninle, sana düşman olan kişiyi bir de bakarsın ki» «Kennehu veliyyun hamib» «O sana sımsıkı bir dost olmuş» «Yani sen düşmanın olan kişiyi, karşındaki kişiyi» En güzel, en güzel şekilde ona karşılık verirsen, en güzel şekilde def edersen bakarsın ki sana o düşman olan diyor, senin en yakın dostun olmuş. Burada yakınlık manasını Allah Azze ve kullanmış. Ya veya sevmek manasına bakarsın ki o seni en seven insan haline gelmiş. Buna misal olarak Ebu Sufyan'ın hanımı, Ebu Sufyan hanımı, Hint radiyallahu anha çok kısa bir dönem önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanların içerisinde en buzettiğin en işte hoşlanmadım ve en azılı düşmanım sensin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve birkaç gün sonra iman ettikten sonra ise diyor ki insanların içinde bana en sevili olan sensin iman ettikten sonra. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona olan güzel muamelesiyle o e, güzel olan karşılığıyla Allah Azze ve kendisi ne yapıyor? veliyyün hamim. Yani yakın bir dost, e, samimi bir dost yapıyor. Evet. Yine veliylikle alakalı Tevbe Suresi 71'de Allah Azze diyor ki mümin erkekler mümin kadınların dostudurlar. Yani yardımcılarıdırlar. Onlar e, iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler. velmu'minuna velmu'minatu ba'duhun evliyâ'u ba'd Mümin erkekler mümin kadınlara evliyadırlar, dostlara demek yardımcıdırlar, destekçileridirler, severler, gözetirler. Bütün manalar verilebilir. Dost edilmek manası ise Allah Azze ve Celle müminlerin dostudur, kafirlerin dostu ise şeytandır ayeti. Allah müminlerin neydir? Dostudur. Allah müminleri gözetleyendir. Allah mümin, müminleri destekleyendir, koruyandır, sevendir. Her türlü mana ne yapabilir? Verilmiş olabilir. Şu an biz veli kelimesini alıyoruz. Evet. Farklı farklı misalleri var bunların. Velilik, evliyalık insanlardan hiçbir kimseye özel olmayıp, yani felence insana özel bir şeydir bu velilik. Felence kafasitadaki insanlar ancak veli olabilir, evliya olabilir. Böyle bir şey değil, herkes veli olabilir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde bildirilen o özelliklere uyan herkes, her mümin veli olabilir. Kesinlikle bazılarına has, bazı makamlardaki insanlara has bir kavram değildir. Evliya atmaya verilir. Evet Allah Azze ve Celle veli olabileceklerin evliya olabileceklerin sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklıyor. Ela inna evliya Allah'a la havfun aleyhim ma İlk önce diyor ki haberiniz olsun ki Allah'ın velileri, Allah'ın dostları için yani evliya için, evliyaullah için kelimelere dikkat edin, dikkat edin. Günümüzde farklı insanların ağzında dolaşıyor evliyaullah velilik. Ama Allah azze ve celle ayette farklı tarif ediyor. Allah'ın dostlarına, Allah'ın evliyalarına La kaufun aleyhim onlar üzerine hiçbir korku yoktur Onlar mahrum olmayacaklar Bunlar velil, veli olan insanlara Verilecek özelliklerdendir Peki veliliğin sıfatı vasfı nedir? Birinci sıfat iman etmek Mümin olmak Mümin miyiz biz? Elhamdülillah müminiz İman etmişiz, imanımızda hiçbir şüphemiz yok Ve kânû yettekûn Ve Allah'tan hakkıyla korkmak Kim veli? Takva sahibi olanlar. Kim Allah'tan ne kadar korkuyorsa o derece Allah'a yakın o derece Allah'ın velisi ve Allah Azze ve Celle onun velisi. Evliya mı görmek istiyorsunuz? İşte evliyalar Kim Allah'a iman ettiyse ve kim Allah'tan korkuyorsa evliya. İlla felence efendinin felence efendinin evliya olmasına gerek yok. Herkes evliya, herkes veliya, herkes Allah'ın dostu. ''Ellezîne <gülüyor> âmenû'' Şey, Allah, zînâmenü, Allah Azze ve Celle diyor Allah iman edenlerin velisidir. <gülüyor> Allah onların velisi olduğu için onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. O zaman veliliğin yani başka manası başka e, veliliğin altında başka şeyler aramaya gerek yok yani. İman ettik ve Allah'tan hakkıyla korkuyoruz veliyiz. Evliyalardanız. Ama şartı ne? Allah'tan hakkıyla korkarsan takla sahibi olursan. «Levumul buşva fil hayati d-dunya ve fil ahira» bu sıfatları barındıran insanların ne yapıyor müjde?» Diyor ki «Onlar için hem dünyada hem ahirette müjdeler vardır». Doğru. Hem dünyada hem ahirette Allah Azze Celle, hem onların dostudur hem de onlar için müjdeler vardır. «La tebdileli kelimet illa» «Allah'ın kelimelerine hiçbir değişiklik yoktur». «Lelike huvelifemuzule adim» «Iste en büyük kurtuluş budur». Yani kim Allah'a iman ettiyse bu Allah'tan hakkıyla korkuyorsa, takva sahibi ise takva sahibi ise o kişiler velilerdir. Allah Azze ve Celle onların Celle Evet, dikkat edersek birinci ayette veli evliyalara hiçbir korkunun, hiçbir üzüntünün bulaşmayacağı. İkinci ayette evliyanın, evliya kavramının işte sınırlarını Allah Azze ve Celle söylüyor. Kimler evliya olabilir, kimler bilir olabilir. Üçüncü ayette ise evliyalara olan müjdeyi Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bildiriyor. Velinin özel bir durumu yok. Belli mertebeler, belli makamlar kat ederseniz veli olursunuz. Belli yollardan, belli insanların dizinin dibine oturursanız veli olabilirsiniz ancak. Belli makamları aşarsanız, aşarsanız aşanlar ancak veli olabilir. Oo, o falanca dehşet bir veli, dehşet bir evliya. O fenafillahı, fenafil şerfi, fenafil bekaiflen. Fenafillahları geçmiş ondan veli öyle Herkes kafasına göre veli olamaz. Öyle diyorlar ya. Herkes kafasına göre ya herkes kafasına göre veli olamaz doğru. Veli olanlar Alcamazevac'ın ve da söylemiş. "Ellediği inamını o kanu İman eden, iman edip takva sahibi olanlar Allah'ın velileridir. Asıl evliya görmek isteyen varsa müminlere baksınlar. İlla belli makamları geçip, belli mertebeleri geçip, işte falanca şeyh'ten ders almış, falanca şeyhin dizinin dibine oturmuş, falanca işte mektebeyi bitirmiş ha o tamam o velidir ama onun dışındakiler veli değildir. Hı. Böyle bir şey kesinlikte yok yani. Bir keramet olayını söylüyorlar ya evet. bu velilerin belirli velirli evet. keramete sahip olmayan kişi iltibaklı Allah'ın yani onların dolayı Valla velilerin keramet sahibi olduğunu Allah Azze ve Celle söylemiyor. Hı. Onlar söylüyor. Yani, yani bir böyle, Allah... şart ya, böyle bir, şart, bir şartı söyledik. Şart iman etmek ve takva sahip olmak. Hı. İman etmek ve takva sahibi olmalı. O tip insanlarla konuştuğunu diyor ki yani senin velinin veya senin evliya dediğin insanın bir keramet var mı? Söyle bakayım. Var mı onun kerameti? Kerameti veya keramet diye kendilerinin kandırdığı şeyi o kişinin açığa sunması o kişinin imanının zayıflığındandır veya imanının olmadığındandır Allahu u ale. Yani bir kişi keramet gösteriyor. Bakın benim kerametin bu gelin bana uyun. İşte ben keramet sahibiyim. Kimsenin yapamadığı bir şeyi yapıyorum. Bismillah diyorum denize atlıyorum. Denizin yüzünde yürüyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Ben en büyük veli benim. Gelin bana uyun. Böyle şey yok. Yani. Allah Azze ve Celle veliliği, evliyalığı ayetine tarif etmiş. Allah'ın tarifine uymak gerekir. İnşallah biz de velilerden oluruz. Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğu tarife inşallah uyarız. İnşallah büyük keramette istikamettir. Evet. Allah razı olsun. Evet, nebiler, peygamberler, rasuller, velilerden üstündür. Ehl-i sünnetin inancına göre, bizim inancımız bir şekilde. Peygamberler, rasuller, nebiler, velilerden üstündür. Kim, velilerin Allah Azze ve Celle'nin nebilerinden, rasullerinden daha üstün olduğunu, daha faziletli olduğunu, Allah katındaki değerinin daha yüksek olduğunu söylerse Allah Azze ve Celle'ye iftira atmış olur. Allah Azze ve Celle'ye buhtan etmiş olur. Hani var bu var mı? Şiilerde var. Şiilerin imamları, 12 imamı var. Onlar peygamberlerden daha üstündür. Nebilerden daha üstündür onlara göre. Kim velilerde, velilerde başka insanlarda olmayan bir özellik olduğunu söylerse. Kim velilerde Allah dostlarında başka insanlarda olmayan özellikler olduğunu söylerse. Ne gibi? Kainatta tasarruf hakkı olduğunu söylerse gaybı bildiğini söylerse, insanların görmediği şeyi gördüklerini söylerse, insanoğlunun kadir olamadığı, yapamayacağı şeylerin yaptığını söylerse, bu tip akla gelen şeylerin olduğu velide olduğunu iddia ederse ve bu de insanların veli diye iddia ettikleri o insan da bu özelliklerin kendinde olduğunu söylerse, bu insanlar Allah muhafaza dininden çıkmış olurlar. Çünkü bu husus Allah'a iftira atmış olurlar. Bu hususlar kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin Celle dilediği peygamberlerinden dilediğine vermiş olduğu özelliklerdir. E, kainatta tasarruf hakkı hiçbir peygambere verilmemiştir. Gaybı bilme hiçbir peygambere verilmemiştir. Hiçbir peygambere böyle bir şey de verilmemiştir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin kısıtlı olarak peygamber sallallahu aleyhi e, ve sellem filanca meseleyi bildirmesi Allah Azze ve Celle'nin isteğiyle yapılan şeylerdir. Kim bunları böyle bir delillerle olduğunu söylerse Allah muhafaza binden çıkmış olur. Yani gerçekten çok sıkıntılı durumlar var yani. Var, hmm. Yoldan, hmm. Aynen. Ee, şey yani o tamamen uydurma hadis. Çok zikrediliyor yani. onun onun ona benzer birkaç tane daha hadis var Allahu alem. Yani Bizim buradaki tutumumuz ne? Peygamberler velilerden daha üstündür. 50 sünnetin inancı bu. Bu inanca ters olan hiçbir inancı kabul etmiyoruz. Yani tamam bu ümmetin içerisinde çok yüksek derecesi olan, çok ilim sahibi, amel sahibi, Allah katına derecesi yüksek olan ki ona herkes bilemez yani. Öyle bir şey dahi olsa kesinlikle felence peygamberden daha üstündür deme kesinlikle kimsenin aklı yok. Çünkü peygamber Allah azze ve celle'nin seçmiş olduğu özel şahsiyetlerdir peygamberler, nebi'ler özel şahsiyetlerdir. Kesinlikle ne kadar derecesi yüksek olursa olsun peygamberlerden üstün değil. Evet. Bununla alakalı Allahu Teala ayette dereceleri sıraya koymuş. Kimler daha üstündür? "Men yut'illah ver Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse "fe'ulelike me'alladine en'ama Allahu aleyhim minen nebi." Onlar Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduğu insanlarla beraberdir ki, kim onlar? Mine nebiyin, nebiler. O zaman en fazletler kimler? Nebiler. Daha ve sıddıkı yine sıddıklar. O zaman peygamberlerden sonra peygamberlerden sonra Ebu Bekir sıddık gibi olan insanlar gelir. Daha ve şühedai ve sâlihiyin. Sıddıklardan sonra şehitler gelir. Peygamberler sıddıklar sonra şehitler gelir. Ve sâlihiyin sonra da sâlih insanlar gelir. Allah azze ve celle bunun sırasını ayette bildirmiş bize. Yani bu sırayı kesinlikle aşamayız. Peygamberlerden sonra salihler de gelmez. Şehitlerin bir derecesi var ya yani. Sıddıkların bir derecesi var. Ebu Bekir sıddık gibi olmak basit bir şey değil. Onun için yani bugün çok öyle mürit var ki şeyhının Ebu Bekir radiyallahu anh'dan daha üstün olduğunu söylüyorum. Ehli sünnete inanacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, bu el i sünnetin ancak, akide kitaplarında var yani bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. En faziletlisi Ebu Vekir radıyallahu anh'dır. Bizim inancımız bu şekilde. Çünkü bu kitaplarına girmiş. Ondan sonra Hulefa-i Raşid'ini sırayla söyleyenler var. Hulefa-i Raşid'inden sonra birkaç tane sahabenin öyle sayıldığı Allah'u alem ama... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de işareti ve ikrarıyla Ebubekir radıyallahu fazileti ümmetine nazaranla diğer ümmetin içindeki sahabeler nazaranına daha üstün. Biz ve biz bu şekilde iman ediyoruz. Hiçbir nebi, hiçbir veli hangi tarikat şeyhi olursa olsun, kim olursa olsun Ebubekir radıyallahu anh'tan daha üstün değildir. Ki onun çektiği, onun çektiği sıkıntı hiçbir yani yaşayan veya yaşdağam yaşamış olan hiçbir nebi şey veli ben ne okudum ne de duydum yani onu çekmiş olduğu sırtı deyip ve onun kadar fedakarlık. Kim verebilir bütün malını Allah yolunda? Nasıl mal? Sadece yastık altındakiler değil. Sadece dükkandakiler değil. Sadece evin önündekiler değil. Sadece evin içinizden haftakiler falan değil. Her şeyini vermiş. Her şeyini vermiş. Sadece evinde bir tane elbise kalmış. nöbetleşe giyiyormuş hanımıyla birlikte namaz kılardı düşünün bu iman. Hazreti Ömer radiyallahu anh hayatı boyunca geçmeye çalışmış Ebu Bekir radiyallahu anh'ı geçememiş. Onlar yarışıyormuş kendi aralarında Hazreti Ömer radiyallahu anh demiş, bu sefer geçtim Ebu Bekir'i. Bu sefer geçtim her seferinde bakıyor ki Ebu Bekir radiyallahu anh daha önde. Ebu, Ömer radiyallahu anh yarısını veriyor bakıyor ki Ebu Bekir radiyallahu anh hepsini vermiş. Onun için öyle e, filanca tarikat şeyhı hemen tarikat şeyhı oldu diye Ebu Bekir radiyallahu anh'dan daha üstün bir e, tabakaya Ömer vermiyor hocam daha çok alıyorlar. Yani, onların, yani, onların, yani, yani kuşlu yataklarda sabaha kadar tesbihle veya sabaha kadar ne bileyim zuhuratlarla kesinlikle Allah katına insan değeri artmıyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Her terekaat gücü veya her cemaat her terekağı, üstün müdür? Yoksa daha çok hükümlülük mü vardır? Sıkıntısı daha mı Yani sıkıntısı daha büktür zaten üstünlüğü biz söylemişiz burada yani. Üstünlüğü Allah Azze ayetinde bu şekilde Hı. açıklamış. Üstünlük bu şekilde, e, her e, Peygamber sallallahu dediği gibi kavminin efendisi kavmine hizmet edendir. Baktığımız zaman öyle bir efendi görmüyoruz yani biz. O tarikat şeyhlerinin arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabının yolunu takip etmeyen o insanların hayatlarına baktığımız zaman öyle bir hizmet görmüyoruz. Yani kavmi, ümmeti, cemaati açlıktan karnına bir taş bağlarken kendileri iki taş mı bağlıyor? Yoksa evet evet Bitiriyorum abi. Bugün bayağı uzadı. Eee yine Allahu Teala ve velilikler hakkında diyor ki: "İnnellezine kâlu rabbunallâhü semâstakâmû fetenzelü aleyhimul melâike." Allah e, Rabbim Allah'tır deyip, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra o hususta dosdoğru olanların üzerine melekler inerler ve onlara derler ki: "El lâ artık korkmayın. Size korku yoktur. Ve lâ tahzenû, üzülmeyin de ve ebşirû bil cenneti ellezî kuntum olunmuş olduğunuz cennetle Ne yapın? Müjdelenin, sevinin. Allah'ın seval etmiş olduğu cennetle sevinin. نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ İşte diyor ki Allah Azze ve Celle, o meleklerle şey yaparak, işte bizler sizin hem dünyada ve ahirette de neyiniziz? Velilerimiz, evliyanızız. Biz sizin hem dünyada hem de ahirette evliyanızız diyor Allah Azze ve Celle. Melekler onlara her türlü hem dünyada ve ahirette sevinir yardımcı olacaklar. Bunun, bunun buradaki evliyanın o zaman sıfatı ne? Buradaki evliyanın Rabbim Allah'tır deyip söylemiş olduğu söyleyinde dost doğru olanlar. Rabbim Allah dedi. Sonra fümme Sonra Allah'ı e, ilanı hususunda, itirafı hususunda dümdüz bir yol çizdi kendine devam etti ve dost doğru oldu. İstikamet üzere oldu. İşte bu da veliliğin diğer bir tarifi. Velil evliya bu tarifte Geçer. Evet yine Yusuf Aleyhisselam'ın sözünde geçiyor veli kelimesi. Diyor ki, Ente dünya Allah Azze ve Celle'ye diyor Yusuf Aleyhisselam. Diyor ki, Ya Rabbi sen benim dünyada ve ahirette velimsin. Ben dünyada ve ahirette seni veli olarak seçtim. Subhanallah çok dehşet bir söz ve çok dehşet bir makam yani. Ente veliyyi fid dünya vel ahiret. تَوَفَّنِي مُسْلِمَنْ وَاَلْحَدْنِي بِسْصَالِحٍ Dünyada ve afirette sen benim velimsin, beni Müslüman olarak öldür ve beni salih olan insanlara kat. Bunu kim söylüyor? Bu duayı kim yapıyor? Allah'ın Nebisi Resulü Yusuf Aleyhisselam yapıyor. Beni salihlere kat, beni salih olan insanlara ilhak et. Salih olan insanlarla beni beraber tut. O zaman işlerimizin hepsini Allah'a bırakın tam bir şekilde Allah'a tevekkül edip, Ya Rabbi dünyamızı da ağzını sana teslim etmek demek velayetin neyidir? Delilidir. Her şeyi Allah'a teslim etmek velayetin bir Allah yani evliya olmanın bir delilidir. Evet. Son olarak bir ayet e, A'raf suresindeki ayette de inne veliyye'llahu'l-ladî nezzale'l-kitâb ve huve yetevellâ's-sâlihîn. Hiç şüphesiz benim velim benim velim benim dostum kitabı i indiren yüce Allah'tır. İnne veliyyella kullebi nezzelel kitab. Burda ne var? burada Allah'ın indirdiği kitaba bir vurgu var. Ya Rabbi şey, e, kitab-i indiren Rabbim benim velim ancak sensin. kitabı indiren Rabbim benim velim ancak sensin. burada ne var? Yani indirmiş olduğum kitap benim hayat metodum ve bu şekilde sen benim velimsin. Sen benim Rabbimsin. Indirmiş olduğum kitap benim her şeyim O kitap benim hayat metodum ve sen de benim velimsin, Rabbimsin diyerek Allah Azze ve Celle'yi veli edinmek ve huve yetevelle salihin ve o Allah ki salihlerin velisidir. Salihleri salihlere velilik yapandır o Allah. Salihleri koruyandır, salihlere dostluk yapandır, salihleri destekleyendir. Evet. de bu şekilde algılanmış oluyor yani e, tamamen velilik, evliyalık olayı Allah Azze ve Celle'nin Ayetlerinde bize apaçık bir şekilde bildirilmiş, e, veli e, bulmak isteyen, veliye tabi olmak isteyen, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine uyan insanlara uysunlar, onlarla beraber olsunlar, onlardan dua etsinler, onlarla oturup kalksınlar, onlarla beraber yaşasınlar. Yani insanların veli dediği kişi veli değil, Allah'ın veli dediği kişi velidir.